Allah'a hamd Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam ile sözlerimize başlayalım. Doğrusu bu konuyu e, aldığım zaman bana söylediği zaman e, üstad hani ahde vefa çok basit bir e, kelimeymiş gibi kavrammış gibi geliyor insana işte insanın sözünde durması falan onların kavram olarak da kelime olarak da açıklamalarını yapacağız ama Biraz içine girdiğimiz zaman hakikaten çok önemli bir konu olduğunu ben şahsen kendim idrak ettim. Ama önemli olan idrak ettirebilmek. inşallah bugün burada bunu temin edebiliriz. Mesela çok güzel bir açılımla ahde vefayı değerler eğitimi yapıyoruz, karakter eğitimi üzerinde duruyoruz ya şöyle ifade etmişler çok hoşuma gittiği için adamlığın değer ölçüsü yani güzel bir tanımlama ona rastladım ve hoşuma gitti adamlığın değer ölçüsü bunun üzerinde duracağız isterseniz yine bu kavramları anlamak lazım ki konuyu daha iyi anlayabilelim anlatabilelim ahd kelimesi ee, sözlük olarak biliyorsunuz söz vermek, ant e, ve devir zaman anlamlarına da geliyor. Yine Ahdi Atik vardır. Malumunuz İsa Aleyhisselam'dan önceki Yahudi peygamberlerin kitapları e, olarak Tevrat, Zebur, e, Mezamir gibi bu e, isimler, kitaplar Ahdi Atik olarak adlandırılır. Ahdi Cedid'de e, İsa Aleyhisselam'ın e, İncil ve Ek'leri olan kitabıdır. Ahd kelimesiyle yapılmış terkipler de biliriz. Yani ahd karip örneğin yakın zaman anlamına geliyor. Ve ahd Peyman yine çok duyduğumuz ifadelerdir. Yemin etmek, and etmek anlamına gelen. Ahd kelimesi özellikle iki taraflı olduğu unutulmamalıdır. Ahd kelimesinin muhatapları açısından İki tarafı ilgilendiren, iki tarafı bağlayan bir sözleşmeden bahsediyoruz. Ve e, bunun karşılığı ya da bunu tamamlayıcı olan, buna anlam kazandıran vefa kelimesi. Vefa da sözünde durma, sözünü yerine getirme, ödemek gibi anlamlara geliyor. Yine e, vefasızlığı anlatan, bi vefa bunun zıttı, vefasız çok duyduğumuz kavramlardır. Vefadar, vefa gösteren, vefakar, vefalı kimse. Bu şekilde e, kavramların birbirini tamamladığını söyleyelim. Ben tabii günümüzde ahitten, ahde vefadan bahsetmek gerçekten kolay bir şey değil. Bu şiirlerimize de yansımış. Ben o bakımdan... Abdülbaki Bey'i yalan çıkarmamak için, edebiyatla ilgileniyorum havası vermek için bir de dörtlük buldum ahitle ilgili, ahde ile ilgili. Sanırım bir e, aşığın, e, maşukuna vefasıyla ilgili bir serzenişiydi bu. Vefa sence bir semt adı ama sen bil gene sokağını caddesini, adresimi bilme, bir daha arama, hatırlatma ben de bilirim ahde vefamı diyor. Uzat Ercan Özkan Atay isimli bir şair. Şiirin devamı da var ama beni ilgilendiren kısmı burasıydı. Yani vefa, söze sadık kalma sanki günümüzde bir semt adı olmaktan öteye geçmiyor. Hatta semtin sokağı caddesi belli ama insanların ne yaptığı belli değil. Nereye kadar güvenebileceğiniz, nereye kadar vefasını irdeleyebileceğiniz de meçhul. Şimdi e, öncelikle şunu unutmamak lazım. Bir Müslüman olarak, inanan olarak bizim, bize bu vasfı kazandıracak en önemli e, saik yani geri plandaki güç e, Allah'a imandır. Yani iman bize vefalı olmayı öğretir. Bu, bu değeri bize Allah'a iman Kazandırabilir. Peygamberine iman kazandırabilir. Çünkü sizi sözleşmeye, böyle derin bir sözleşmeye başka hangi bir güç e, götürebilir, itebilir? Böyle ilahi bir dayanağınız, ilahi bir sığınağınız ve sizi bununla e, size değer kazandıracak bir ölçünüz olması lazım. Evet, bir takım insani değerlerden bahsedilir yeryüzünde, hümanizmden bahsedilir, insancıl olmaktan bahsedilir, bir takım işte evrensel değerlerden bahsedilir. Ama bu evrensel değerlerin vefaya, sadakatle buna itaate dönüştürülmesi için arkasında sonsuz, ilahi ve gerçekten hesap verilecek bir gücün bulunması lazım. Yoksa bunlar sadece yerine geldiğinde insanların işine geldiği gibi kullandığı, yerine geldiğinde Hazreti Ömer anlatıyor ya radıyallahu anh, savaşa gidip giderken put yapardık helvalardan ve acıkınca yerdik. Yani bu tür değerler de günümüz modern toplumunun acıkınca yediği şeyler haline geldi. Ama onları çok cilalı, çok güzel bir şekilde önümüze sunabiliyorlar. Dolayısıyla vefanın kaynağını, Özellikle ben belirtmek istedim. Bunun ilgili zaten diğer hususları yine açıklayacağım. Yine bizim vazgeçilmez ve imanımızın sigortası olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönmemiz gerekiyor. Vefa kavramını anlayabilmek için. Çünkü o öyle bir peygamber ki bütün inkarcıların içerisinde El-Emin vasfıyla ön plana çıkıyor dost düşman herkes peygambere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güveniyor ne bakımdan güveniyor yani el emin ne demek özür dilerim arada böyle profesyonel konuşmacılar gibi su içeceğim sesimden dolayı Bismillah el emin malumunuz ilahiyatçısınız işte bir şekilde imamatiplisiniz Güvenilir demek. Sözünde duran. Ee, yani şöyle derler ya. Mesela komşunuz vardır. Güvenilir bir komşudur. Ya her şeyini bırak git. Yani hiç gözün arkada kalmasın. Öyle bir emniyetle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da düşmanlarının bile değerli eşyalarını emanet edebileceği kimseydi. Nitekim kendisi bu hasletinden dolayı dini tebliğ ederken çıktı İslam'ı onlara ilk size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem düşman güvenir misiniz sözüme? Elbette sen sadıksın güvenilirsin eminsin dediler. Ama ne zaman hak sözü duydular hemen sırtlarını çevirdiler. Dolayısıyla bizim böyle emin bir peygamberimiz var. Bize bu vasfı örnek olarak sunan önce Yüce Rabbimiz. Onun ilgili ayetler ve hadislerden de bahsedeceğim ama yine biz vefanın ikliminden bahsedelim. Yani vefa nasıl bir ortamda çıkar? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iklimine baktığımızda gerçekten dostluk, kardeşlik, sevgi ve haklının hakkını alabildiği, haksızların, zalimlerin yer bulamadığı, ee, makamı, mevkii ne olursa olsun sadece ve sadece haklı olmasının yeterli olduğu bir iklimden bahsediyoruz. Geldiği iklim çok kötü. Biliyorsunuz insanlar birbirini öldürüyor. Kan davaları güdülüyor. Efendim, her türlü kötülük o yarımada da mevcut. Öyle bir iklime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetini getiriyor. Rahmet peygamberi olarak oraya bu iklimi getiriyor. O iklim gelir gelmez her şey değişmeye başlıyor. Renginden dolayı, ırkından dolayı, mevkisinden, konumundan dolayı aşağılanan, hakkı yenen, ezilen insanlar bir anda normalleşmeye başlıyor. Bakın bunlar ortadan kalktığı zaman da <gülüyor> günümüzde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Her şey anormalleşmeye başlıyor. Şu ülkemizde yani ben... 40 yaşının üzerine geldim. Hiçbir insana sadece belki rengi ilginç geldiği için bakmışımdır. Yani böyle farklı geldiği için bakmışımdır. Ama hiçbir insanın benim yanımdan geçerken efendim Ermeni mi, Yahudi mi, Sırp mı, Türk mü, Arap mı hiç böyle bir gözle bakmamışımdır. Yani buna benim bana bu değeri kazandıran şey inancımdan başkası değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmetidir. Ümmetine yansıttığı bütün Müslümanlara aynı şekilde ama bugün yani Avrupa'ya gidiyoruz Avrupa'da anlatılanları dinliyoruz işte ülkemizde yaşananları görüyoruz sadece ve sadece ırkından dolayı bir takım kazanımlar peşinde koşan elbette ki herkese eşit şekilde davranır vesaire ama ırkını ön plana çıkarmak rengini ön plana çıkarmak bir takım e, kendisine Allah tarafından verilen tabi özellikleri ile başkalarına üstünlük satmaya çalışmak bu tamamen din dışıdır ve ahlak dışıdır. Ee, İslam bunun ölçüsünü koymuştur. Üstünlük iledir. Üstünlük ahdine vefa göstermektedir. Üstünlük sözünü söylediği zaman toplumda emin bir şekilde yankı bul bulan kimselerdedir. Aksi halde bunların hepsi bir aldatmacadır ve gerçekten ahlaki zafiyettir, insani zafiyettir. ideal bakımından da zafiyettir. Efendim e, vefasızlığı, vefanın yetiştiği iklim sevgi dedik, iyilik dedik, kardeşlik dedik. Bugün nerede sevgi, kardeşlik, dostluk, iyilik varsa orada insani değerlerin, yeşerdiğini görüyoruz nereye şeytani hususiyetler olan nefret kin, adavet ayrımcılık vesaire bunlar gir giriyorsa orada da e, vefasızlığın her türlü insani e, bakımdan zafiyetin ortaya çıktığını görüyoruz şimdi vefalı insan nasıl olur vefanın tezahürleri nedir Bunlarla ilgili belki daha uzun vadede yani konuşmamızın ileri bölümlerinde belirteceğiz ama ben e, öncelikle bizi ilgilendiren husus ile e, Allah ile kul arasındaki vefa ile başlamak istiyorum e, konumuzun bu bölümüne. Bu arada süremiz nedir ben? 15 dakika, e, dakika. Bir, saat. bir saattir tamam. E, Şimdi en büyük mukavele, en büyük sözleşme, <gülüyor> ahitleşme Allah ile kul arasında yapılan ahitleşmedir. Yani kulluk ve ilahlık sözleşmesi arkadaşlar. Ve bundan daha büyük bir farz yoktur. Siz dinin vecibelerini yaşamasanız bile diyelim ki onun cezai müeydeleri vesaire vardır. Ama kulun ilahın hakkına, yani kulun Allah'a ilahlık sıfatını kabul ederek söz vermesinden sonra eğer bu sınırları taşmaya çalışırsa, o zaman en büyük günahı işlemiş, bu günah onu dinden çıkarmış olur. Yani temel sözleşme bozulmuş olur. Allah ile kul arasındaki ahit en önemli ahittir. Ki bunun malumunuz Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı hem emanet hem de elest sözüdür. Diyor ya Rabbimiz, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hafızlarımız elestü bir Rabbiküm ayet kerimesinde olduğu gibi bizde bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Yani sen bizim terbiye edicimizsin. Rabb kelimesinin terbiye etme manası da vardır. Sen bizi eğiticisin. Sen bizim başımızda her zaman söz sahibisin demektir. Bunu kabul ettikten sonra bizim bu sözden dönmemiz neye ihanet etmektir? Allah'a, Allah ile olan söze ahdi ihanettir. Ki bu ihanet çok büyük cezai müeydelerle bize geri dönecektir. O yüzden en büyük hassasiyet göstereceğimiz konu Allah ile olan ilahlık sözleşmemize riayet etmektir. Ondan hiçbir zaman vazgeçmemek bunun arkasında durmaktır. Bakara suresine bakalım. Yani sözlerimiz havada kalmasın. Büyürüyor ki Rabbimiz, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Siz kul olun ki yani bana gerçekten kul olun ki ben de sizi ...şeytanın ve onun yandaşlarının... ...şerrinden... ...kötülüklerinden muhafaza edeyim. Eğer biz... ...şeytanın yolundan gidersek... ...Allah'tan bir koruma beklemeyelim. Elbette ki Allah... ...her irademize, her tercihimize göre... ...bize güç, kuvvet veriyor. Mutlak irade ondadır. Ama tercih etme, yönelme... ...bizim irademizde olmaktadır. Faili mutlak olan... ...Allah'tır. Yani... Bizim hareketlerimizi yapmak istediğimiz şeyleri yaratan odur ama sorumluluk bakımından tercih, irade kullanma kula aittir. Bu kul ile Allah arasındaki sözleşme öylesine bir sözleşmedir ki arkadaşlar, ölümüne bir sözleşmedir. Yani böyle ben söz verdim, bela demişiz işte ya bir kere falan değil. Yani ruhlar aleminde verdiğimiz söz, Kur'an-ı Kerim'de bakınız yine Rabbimiz, Tevbe suresi 111. ayette Allah müminlerin canlarını, mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, ölürler, öldürülürler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah üzerine hak bir vaattir. Ahdini Allah'tan daha çok yerine getiren kim olabilir? O halde Onunla yaptığınız alışverişi ten dolayı da sevinin gerçekten çok kazançlısınız diyor. Evet, burada ahde vefayı hani ölümüne Allah'a verilen sözünün yerine getirenlerin başında efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmektedir. Ama onun yanında onu yani bir peygamberi peyg anlamlı kılan ben kelime manası olarak söylemiyorum. Yani gönderiliş amacı bakımından söylüyorum. Anlamlı kılan nedir? Ümmetidir. Yani Allah bizi niye yarattı? Meleklere övünüyor ya. Hani siz kan dökücü kimselerim? Hayır. Bakın namaz kılan, bana ibadet eden, beni zikreden kullarım var. Siz böyle diyordunuz diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de. Yani kullarına değer veriyor çünkü kulları onun yeryüzündeki halifeleridir. Bir anlamda temsilcileridir. O bakımdan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın peygamberliğini perçinleyen ümmetinin bu özellikle Sahabeyi kiramın ona olan sadakati, ona olan ahdidir, vefasıdır. Yani öyle bir söz verdiler ki bütün sözlerine başlarken anam babam sana feda olsun ya Rasulullah diye başladılar sözler. Bu çok Sıradan bir söz değildir. Onlar ekin gibi biçildiler. Okların önüne, mızrakların önüne atladılar. Kainatın efendisinin etrafında etten duvarlar ördüler. Ve bu sözlerini yerine getirdiler. Karşılığında Allah onlara neyi vaat etmişti? Cenneti vaat etmişti. O şekilde canları karşılığı cennet aldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle bir ahde vefa gösteriyordu ki sahabe-i kiramın, yani dost düşman herkes onu emin biliyordu ama bir taraftan da davasına olan sadakati de gerçekten göz kamaştırıcıydı. Bugün dünyada birçok defa işte gelmiş geçmiş liderler, onlar lider olarak değerlendiriyor. Yani önder anlamında en başarılı kim diye sorulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gösteriyorlar. Diyorlar ki hiçbir kimse o ortamda böyle bir devlet, böyle bir güç oluşturamaz. Bugün iki buçuk milyar Müslümandan bahsediyoruz. Kalitesi, kantitesi ne olursa olsun ama neticede ümmet olarak, İslam ümmeti olarak bu kadar bir nüfusa ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz'e geldiler, davandan vazgeç İstiyorsan sana işte devlet reisliği verelim, istiyorsan Mekke'nin en güzel kızlarıyla seni evlendirelim. İstiyorsan her türlü imkanı sağlayalım. O ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem güneşi sahilime ayı sol elime koysanız vallahi ben bu davamdan vazgeçmem. Böylesine bir e, ahitle Allah'a verdiği sözle peygamberimiz onların karşısında canını ortaya koymuştu. Bir miktar daha su içelim, müsaadenizle. Yine Kur'an-ı Kerim'de o insanları öven hani Allah'a canı karşılığı sözünü yerine getiren insanları öven ayetler var. Ahzab suresi 23. ayet-i kerime. İnananlardan öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirip sadakat göstermiş. Kimisi ahde vefa gösterip canını vermiş. Kimisi de şehit olmayı beklemektedir. Evet. Bu Birçok e, İslam tarihinde okuduğumuz örnekleri var. Sizler mutlaka bunları gördünüz. Burada biz konuyu daha e, perçinlemesi bakımından bu örnekleri veriyoruz. E, görüldüğü gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti vasfıyla sahabe-i kiram gerçekten bu dinin temelini oluşturmak ve bu dinin ila nihaye kayım olmasına katkı sağlamak adına canlarını, mallarını, her şeylerini feda etmişler. Hicret başlı başına bir fedakarlıktır. Başlı başına bir terk ediştir Allah'tan ve Resulü'nden başka her şeyi. Yani onlar öyle bir sözle, Kainat'ın Efendisi'ne verdikleri bir sözle biz iman ettik, seninle her ortamda beraberiz demekle yurtlarını, çoluğunu, çocuğunu terk ettiler. Onlar da insandı. Kainatın Efendisi Mekke'ye dönüp baktı, gözleri doldu. Ey Mekke bir gün senden ayrılmak zor biliyorum ama bir gün geri döneceğim dedi. Ve Rabbimiz onu geri döndürdü. Ahde vefasızlık ise bunun tersini dini bakımdan değerlendirecek olursak arkadaşlar bir fıkıh terim olarak. Münafıklık olarak, nifak alamet olarak değerlendiriyoruz. Üç tane husus vardı atis Şerif'te sizler bilirsiniz. Hani münafığın alameti üçtür. Bir tanesi verdiği söze riayet etmez. Demek ki münafıklık alametidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davasında sadık, hani karakter bakımından değerlendirelim dedik ya, karakter eğitiminden bahsediyoruz ya, adamlık ölçüsüdür diyoruz ya. Efendimiz bizzat şahıs olarak yani kişisel ilişkilerinde bir insan profili olarak da çok vefalı bir insandı. Onunla ilgili çok güzel örnekler vardır. Bugün onlardan isterseniz bir iki tanesini zikredeyim. Mesela Abdullah bin Ebul Hamsa radiyallahu anh Hamza değil de Hamsa diye ben not aldım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir alışverişten dolayı randevu alıyor. Karşılıklı randevuleşiyorlar. Ve peygamberimiz oraya geliyor. O unutuyor verdiği sözü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üç gün boyunca o söz verdiği yere gelip o vakitte bekliyor. Üçüncü gün aklına düşüyor. Gidiyor ki peygamberimiz orada bekliyor. Tabii çok mahcup oluyor kainatın efendisini beklettiği için ama diyor ki ey diyor Hamsa bizi diyor bize burada ağır bir yük bıraktın diyor. Yani büyük bir sorumluluk verdin biz bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bak üç gündür buraya geliyoruz. Demek ki söz vermek çok ağır bir sorumluluk. Ahitleşmek, karşılıklı bir şeye e, tamam demek basit bir şey değil. Bunu anlıyoruz. Sonra dostluk ve sevgi bakımından işte ailesine gösterdiği bir vefa örneği vardır ki bir keresinde Hazreti Ayşe annemizle hani saadetlerinde otururlarken dışarıdan bir bayan bir hanımefendi geliyor yaşlıca bir kadın peygamberimiz onu tanıyor ama Hazreti Ayşe annemiz tanımıyor kadını böyle çok ikram ediyor peygamberimiz Araplarda bir adet vardır çok ikram etmek istedikleri zaman ya e, üzerlerindeki hırkayı, e, Arapça ne deniyor ona, rida, ridasını alıp altına serer. Bu çok büyük bir iltifattır o kimseye yani e, Arap adetlerine göre ya da ridasını alıp üzerine atar. Bu da aynı şekilde büyük bir iltifattır. Nitekim e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap şairlerden birisi, Kendisiyle ilgili yazdığı bir şiiri huzurunda okuduğu zaman mübarek vidasını onun üzerine atmıştır. Yani bunun örnekleri vardır. Ee, dolayısıyla anlıyor ki Hazreti bu çok önemli birisi yani bu kadar önemli olduğunu düşünüyor. İkram ediyor, sohbet ediyor ona bir sürü e, iltifatta bulunu, bulunuyor ve sormuyor. O, da o ikramlarını yaptıktan sonra kadın gidiyor soruyor merakla. Ya Resulallah bu kadın kimdir ki bu kadar siz? iltifat ettiniz, ilgilendiniz. E, ya Ayşe diyor, o benim e, eşim Hatice'nin arkadaşıdır diyor. Hatice annemiz vefat etmişti biliyorsunuz. O hüzün yıllarında, aradan yıllar geçmiş. Ve o kadın arkadaşı, eşinin arkadaşına Peygamber Efendimiz'in gösterdiği saygı ve vefa. Ya bu bir vefa örneğidir gerçekten. Dolayısıyla bugün bırakınız... Eşinin arkadaşına, eşinizin annesine, eşinizin babasına, kendi annenize, kendi babanıza saygı göstermiyorsunuz kendimi kastediyorum. <gülüyor> yani öyle bir toplum haline geldik. Ee, mesela ben doğrusu çok şaşırıyorum böyle bir geleneksel düşmanlık var aralarında gelin kaynağına düşmanlığı. Ya bu bir insan bir şey ön yargılı başlarsa ön yargılı sonuçlanır. Baştan bu enerjiyle geliyorsunuz bir, bir araya. Bunlar birbirinin kuyusunu kazar kesinlikle. İşte emniyet yok. Yani. Halbuki e, ne o e, ifadeler vardır ama hatırlayabilsem e, kayın baba diyoruz ya onun manası biliyor musunuz? Kayın baba ne demek? Kayyum baba. Yani babanın yerine ikame edilen demek arkadaşlar. Yani Baba gibi demek. Kayyum anne. Yani dolayısıyla siz yani o noktaya getirmişiz ki meseleleri düşünün. Kavramları bile unutmuşuz. İçini boşaltmışız. Şimdi bir e, hain baba hain anneye dönüşmüş. <gülüyor> Efendim? olmuş. Evet. Evet. Aynı şekilde. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, gerçekten çok sayıda vefa örneği vardır ama ben bunlardan işte iki tanesini size e, konuyu açıklayıcı olması bakımından aktarmaya çalıştım. Bir de hikayeler hani iyi olur konuyu daha anlatmak için. Ee, ben radyoda da hikayeciydim sevgili Ömer şey Abdülbaki abi bilir. <gülüyor> ama Abdülbaki abidir ben hikayeci yapan. Getirdi bir gün şeyi Bosta ve Gülistan kitabını. Mustafa dedi sen bunu dedi yayında oku dedi. Aldık okuduk ondan sonra hikayeci kaldı adımız. Şimdi e, tabii hikaye yolu e, Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz kısalar anlatılır. E, eğitimde e, belki abi bilir. Eğitimde birkaç tane eğitim metodu vardır. Ki bunlardan bir tanesi kıssa ile eğitim. Yani hikaye Yolu ile eğitmek, örneklemedir, başka birçok metot vardır ama kıssa ile eğitim, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin de kullandığı bir eğitim metodudur. Geçmiş ümmetlerin içine düştüğü felaketleri, durumları anlatmak suretiyle bugünün insana mesaj veriyor. Bakın onlar bunu yaptılar, bu hale düştüler. Siz de Allah'a verdiğiniz ahde riayet etmezseniz o kavimler gibi olursunuz demek istiyorum hikayedir ama e, tam da anlatmaktadır aslında konuyu. E, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bildiğiniz bir hikaye de olabilir. Önemli değil. Bir adam, genç bir adam onların huzurundayken üç tane genç çıka geliyor yanlarına ve diyorlar ki ya Ömer şu yanındaki genç var ya o Babamızın katilidir. Biz kısasa kısas istiyoruz. Tabi şaşırır önce cemaat. Oradaki bulunan sahabeler sonra olayı anlamaya çalışırlar. Derler ki peki doğru mu? Bu insanların söyledikleri evet ya Ömer doğru der genç. Yalan söylemez ben yapmadım demez. Bugün yalanlı ispat için Dünyanın en ünlü avukatlarını tutuyor adamlar. Diyor ki, peki nasıl oldu? Benim bir atım vardı diyor. Çok yağız bir attı. Görenler bir daha dönüp bakarlardı. Çok severdim. Bir gün bunların bahçelerinin kenarında, onların bahçesinden sarkan meyvelere ilişti bu at. Babası da bahçeden tuttu, Atıma doğru bir taş fırlattı. Bu taş öyle bir taş idi ki geldi, atımı kafasını çarptı, onu öldürdü. Bu bana çok ağır geldi. Yani bir meyve için benim atım öldü ve çok severdim. Böyle bir özellikle attı. Ben de aldım taşı hırsla ona fırlattım. Bu defa o taş onun kafasına çarptı, babalarını öldürdü. Olay bundan ibaret. O zaman tabi bu olayı anlatmasına rağmen gençler yumuşamayıp hayır biz babamızın kanını istiyoruz dediler. Peki o zaman dedi genç Hazreti Ömer tabi biliyorsunuz adalette nam salmıştır derhal uygulayacak ama genç dedi ki Ya Ömer benim bir kardeşim var memleketimde. Babam vefat etmeden önce ona altın bırakmıştı ben onu bir yere gömdüm. Eğer beni şimdi infaz ederseniz ben gidip o kardeşimin yani yetim kardeşimin hakkını veremem. O yetimi mahrum edersiniz bundan. Hakkına girmiş olursunuz. Bana üç gün müsaade edin ben gideyim dedi ve e, bu teklifi tabii oradaki insanlara e, bir külfet yükleyecekti. Yani derler ki onlar kefirli bırak yerine olmaz böyle kimse tabii kefil olmak ister mi? Ya gelmezse kimse tanımıyor. Bir genç gözlerini gezdirdi. Amr İbnül i Asr radıyallahu anh'a takıldı ve dedi ki sen benim yerime kefil olur musun? O da olurum dedi. Reddetmedi. Nitekim gitti. Üç gün geçti aradan. Genç artık gelmedi üç gün boyunca. Son anlar. Üç gün bitiyor. Ve Hazreti Ömer de kefili dedi ben infaz edeceğim. Gençler işte sahabeler yapmayın etmeyin. Hayır biz babamızın kanını istiyoruz. Bu kritik anda birden son zamanda hikayede böyle olur. Ya filmlerde de son anda birisi arkadan silah sıkar. Son anda birisi yetişir, müdahale eder. Hikayede böyle. Genç nitekim geldi. Sözünü tutarak oraya yetişti. Herkes çok şaşırdı. Şaşırdı. <gülüyor> burada üç tarafla ilgili bir şey var. Ee, onu özellikle söylemek istiyorum. Dedi ki Hazreti Ömer Memnun oldular tabii İb İb Amr İbn-i dedi ki Sen dedi tanımadığın bir gence nasıl kefil oldun? Yani O da Ben dedi insanlık ölsün Öldü delirtmemek için ...bana bir teklif yaptı, bu kadar insanın içinde beni gösterdi... ...ben de insanlık öldü dedirtmemek için kefil oldum dedi. Bakın mesela... ...diğer tarafa... ...dedi ki gence... ...sen dedi... ...niye geri döndün, evinde vardı... ...ahde vefasızlık etti dedirtmemek için geri döndüm dedi. Yani... ...benim için... E, ...ahde vefasızlık etti... De demesinler. Diğer taraftan o üç genç de bu manzara karşısında affettiler genci. Siz niye affettiniz diye sordu. O da bu alemde merhametsiz insan kalmadı dedirtmemek için dediler. Görüldüğü gibi aslında... <gülüyor> Evet, o da şeriat, o da vefa gösterdi. Adalet yerini buldurma, adaleti demesinler <gülüyor> <gülüyor> diye doğru. Dolayısıyla bu hikayeden yola çıkarak şu şuradaki değerlere baktığımız zaman hakikaten insanlık, merhamet ve ahde vefa ve bir de adalet bu kavramlar hep birbiriyle çok yakın, sıkı bir ilişki içerisinde. Hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Bu, bu değerleri bize ancak ve ancak yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim ahlakı tabii bu Allah'ın ahlakıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Sevgili arkadaşlar ahde vefasızlığın e, vefanın bedeli cennet. Madem e, vefasızlığın bedeli nedir? Vefasızlığın bedeli de aslında çok büyük bir bedeldir. İnsanı hem dünyada hem de ahirette rezil eder, rüsva eder ahde vefasızlık. Siz hiç ahde vefasızlığından dolayı takdir edilen bir insan gördünüz mü? Ama vefasıyla günümüze kadar övgü ile bahsedilen, kendisinden sevgiyle bahsedilen birçok insan vardır. Ya da sayılı insan vardır. Çünkü dünyada böyle vefalı insan sayısı çok fazla değildir. Ama şunu söyleyebiliriz. Zaman zaman bizler beşer olarak bir takım sapma eğilimleri gösterebiliriz. Yani nefsimize yenik düşeriz şeytana, şeytan sıfatlı insanların bizi yönlendirmesine ama biz tekrar o ahdimizi hep tazeleriz. Nasıl tazeleriz? Tevbe ederek. Ondan dönerek, rücu ederek. Bize böyle bir kapı vardır. Ama bunu karakter haline getirmemek lazım. Yani sürekli söz verip sözünden cayan tekrar böyle bir insanda güven telkin etmez. E Rabbimiz hani Mevlana'nın sözü var ya ne olursan ol yine gel. Yani ne halde ne hale düşmüşsen düş yine gel. Gidecek bir kapı yok doğru. Ama insanlık kalitesini, kulluk kalitesini de düşürmemek lazım. Sürekli verdiği sözden cayan, sürekli efendim gelip gelip katıda ben ettim sen etme diyen bir insan itibarı ile verdiği sözü bir kere verdiği söze sadık kalan insanın itibarı, değeri hem dünyadaki değeri hem de ahiretteki değeri herhalde aynı olmasa gerek. Diyor ki bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Kıyamet günü her vefasız için bir sancak dikilecek. Bu filanın vefasızlığıdır denecek. Bir benzetme de olabilir hadisin dinamiklerinde. Bu ve Müslim'de geçen bir hadis. Yani ahirette de bizim vefasızlıklarımız öyle hani örtülüp geçilmeyecek. Bu dünyada gizliyoruz işte. Ben şimdi hazırladım biraz geç kalıyordum. Ne desem işte yolda kaza olmuş bir trafik vardı. Ondan sonra vaktinde burada olamadım falan. Ee, yanlış yoldan birçok mazeret üretebilirim ama e, bu mazeretlerim buradakileri ikna eder belki. Yani malum en büyük sığınanımız trafiktir. işte geç kaldık, niya trafik vardı. İyi kotarıyoruz iş işte. ama öbür tarafta bu hüküm sürmeyecek. Böyle bir mazeret değer bulmayacak. Ayet-i kerimede ey Adem oğulları şimdi bu yaşadığımız vefasızlıktan dolayı yaşayacağımız sıkıntıları hiçbir şekilde başkalarına yükleyemeyiz. Yasin suresi 60. ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz "Ey Adem oğulları, şeytana tapmayın. O sizin düşmanınızdır." diye. Ben sizin dahitleşmedim. Yani bunu ben size söylemedim mi? Karşılıklı bunu teyitleşmedik mi? Siz şimdi düştüğünüz durumdan dolayı bir mazeret ya da bir şikayette bulunamazsınız. Çünkü siz şeytana taptınız. Siz şeytanın kulu oldunuz. Belki şeytana kulluk illa gidip de ateşe tapmak bilmem falan değil ki. Şeytanın her dediğini yapan adam onun kuludur. Nefsinin her dediğini yapan adam onun kuludur. E bunun pozitif tarafına bakalım. Allah'ın her dediğini yapan da Allah'ın kuludur. Yani burada her şey çok nettir. Şimdi bir de ee, bu ahde vefanın kapsamına bakmak lazım. Yani elbette ki biz daşlarımızı, din kardeşlerimizi inancımızı paylaştığımız ortak hayat sürdüğümüz ve ortak paydalarıyla yaşadığımız e, insanları önceleyeceğiz. Ama ahde vefanın kapsamını birilerine bir yerlere indirgeyemeyiz arkadaşlar. Yani ben bir Müslümana verdiğim sözü tutarım da Efendim başka bir din mensubuna Hristiyan'a Yahudiye bile pardon verdiğim sözü tutamam, tutmam gerekmez gibi bir şeye e, düşmemek lazım. E, yanlışa düşmemek lazım. Yani kapsamı ahde vefanın kapsamı dost, düşman her kim olursa olsun akraba, uzak, yakın o kapsamı geniş tutmak. Yani neye, kime, ne için söz vermişsek bunu yerine getirmek. Ama bu verdiğimiz söz şey olmamalı. Yani yanlış bir söz olmamalı. Hani bizim, bizi harap edecek, bizi manen tahrip edecek bir ahitleşmeye de zaten girmemeliyiz. <gülüyor> Mesela şeyle ilgili anlatılır ya, hatırlar mısınız? Neyzen Tevfik çok İçermiş de kendi kendine söz vermiş bir odaya kapatıp 40 gün içecekmiş orada falan. Böyle hikayeler anlatılır. Yani Böyle bir söz ahit de doğru bir ahit değil tabii ki. Hak üzere olan, insanlık üzerine, doğruluk üzerine olan ahitten bahsediyoruz. Dolayısıyla vefalı kimseyi tanımlarken de şu şekilde tanımlamalıyız arkadaşlar. Bakın vefalı kimse, dost, dost düşman herkesin kendisinden emniyet duyduğu kimsedir vefalı kimse. Neymiş dost düşman herkesin kendisinden emniyet duyduğu kimse vefalı kimsedir. Evet düşmanın bile kendisinden emniyet duyduğu kimsedir. Şey gibi yani bizim işte ee, Anadolu erenlerinin bir söylemi vardır. Yani kendilerinden zarar gelmediğini, hiçbir şekilde gelmeyeceğini anlatmak için. Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama gezeriz alemde erkekçesine diyor. Yani e, vefalı adam da böyledir. Erkekçe hiç kimsenin kendisinden zarar görmeyeceğini düşündüğü, bu emniyeti hissettiği kimsedir. Vefa genel olarak toparladığımız zaman kulun Allah'a vefası, ümmetinin peygamberine vefası, dostun dostuna vefası, aile fertlerinin birbirine vefası, arkadaşların arkadaşlarına olan vefası vesaire böyle genişletebiliriz. Her anlamda bu hukuku yerine getirmek. Şimdi Allah için sevmek ne demek arkadaşlar? Bütün sevgilerin içerisinde Allah için olma hususiyetini taşıması demektir. Allah için sevmek. Yani bir neyi severseniz sevin içerisinde Allah için olma vasfı varsa o ibadet hükmü kazanır. O değer kazanır. Sözlerinizde de riayetsizliğiniz ne mesela dostluğunuzda Allah içinse değerlidir. Düşmanlığınız Allah içinse değerlidir. Dolayısıyla yani Allah'ın dostuna dost olmak, Allah'ın düşmanına düşman olmak, Allah'ın peygamberinin düşmanlarına düşman olmak, dostlarına dost olmak yine bizim ahdimiz içerisinde yer alır. Bunu da kullanmak gerekir. Bu ara e, Necip Fazıl'ın o meşhur bir şiirinden bahsediliyor ya e, evinin, davanın, kininin falan diyor ya yani kin kavramı Böyle bir e, anlamsız düşmanlık, e, insanın sırf kendi egosunu tatmin için, hırslarını tatmin için eline aldığı bir kavram değil buradaki bahsedilen nedir? Allah için, Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etmek Müslüman için bir ibadettir. Ha, düşmanlık etmek demek zulm etmek demek değildir arkadaşlar. Bizim inancımızı paylaşmayan insanlara sen niye inanmıyorsun diye gidip zulme demeyiz. Bir tercih yapmıştır ama onu inancı dolayısıyla sevmek zorunda da değiliz. Böyle bir şey de yok. Vefanın tezahürlerine bakalım. Yani vefalı insan ne yapar? Az çok sözleşmeler sözlerimiz içerisinde geçti ama iyilik sever kimsedir vefalı insan. Yardım severdir. Arkadaşlarına Dostlarına onlar öldükten sonra da vefa gösterirler. Varsa ihtiyaçları onu karşılamaya çalışırlar. Onun ailesine e, iyi niyetle yaklaşıp yardımcı olmaya çalışırlar. E, çocuklarına aynı şekilde. Mesela Anadolu'da, işte siz hepiniz Anadolulusunuz, ben de öyle. E, baba dostlarına ziyaret vardır bilir misiniz? İşte giderler babamın dostuydu diye onu gidip ziyaret eder, ona hediye alır. Ne kadar güzel bir şey. Baba dostu. Kimi memnun eder baba dostuna vefa göstermek? Babayı memnun eder. Yani Çünkü biz ölüp gittikten sonra her şeyin bittiğini düşünmeyelim. Salih amel diye bir şey var. Kesilmeyen öldükten sonra da ameller var. Bunlardan bir tanesi de işte babanın... E, o iyilik, babanın dostlarına iyilik yapmak bunlar da güzel amellerdir. Babayı hoşnut eden şeylerdir. Şimdi biraz şey olacak ama vefayı anlatmak için yani vefa kavramını sadakat daha çok ama yine ilişkili. Mesela şu aziz Allah e, köpek var ya köpekte gerçekten çok güzel hasletler vardır. Eee ve çok vefalı bir hayvandır köpek. Sahibi ne yaparsa yapsın o sahibine ihanet etmez. Asla. Yani sözünden dönmez. O kapının ben köpeğiyim diyerek orada kendisine ekmek verilse de durur, tekmelense de durur, kovulsa da soğukta sıcakta asla sözünden dönmez. O vefasından vazgeçmez. Bu bakımdan e, tasavvuf kitaplarında e, köpekte bulunan 10 haslet diye bir başlık açılmıştır. Evet 10 haslet e, örnek haslet diye ki yani Allah'ın ilahi dergaha bağlılık anlamında e, kendisi e, Allah için bir yere bağlandıktan sonra o sevgiyle o e, güzellikleri elde etmek için orada kendisini yapılan muameleden hiçbir şekilde rahatsız olmaz. Tabii bu zillet şahsiyetsizlik anlamına değil. Bunu düzeltelim. Yani burada böyle bir yanlış anlam olmasın ama bazı hayvanların işte belli özelliği var. Mesnevi'de işte tilkinin, aslanın, tavşanın neler yaptıkları anlatılır. Kurdun, değil mi? Zekiliğine dair bir hikaye de aslandan kurttan örnek verir dedik ya tilkinin kurnazlığını anlatırken bunlar kurtla birlikte bir av getirmişler aslana işte efendim ikramımız diye demiş ki aslan şunu bir pay edin bana demiş yani aramızda pay kurt demiş işte efendim böyle önemli bir kısmını kıymetli yerlerini bu sizin yemeğiniz işte şu benim şu da tilkinin olsun aslan bir pençeyle kurdu telef etmiş tilkiye demiş ki sen paylaştır şunu demiş efendim işte şu kısmı sabah kahvaltınız şu kısmı öğle yemeğiniz şu kısmı da akşam yemeğiniz olsun demiş tilki hımm demiş çok güzel taksim ettin nereden öğrendin bu taksimi demiş şu yerde yatandan efendim demiş <gülüyor> Şimdi e, ibret almak anlamında tilkinin e, zekiliğini anlatan bir hikayedir. Mesnevi'de geçer. Ahde vefayı toparlayacak olursak arkadaşlar, öncelikle ahitle yemin arasında bir fark var. Yemin bozulduğu zaman kefareti vardır malum. Ama ahit bozulduğu zaman bunun günahı, sorumluluğu hiçbir kefaretle ödenemez. Dolayısıyla ahde vefasızlık e, telafi edilemez bir şeydir. Sonuçları itibariyle telafisi çok güçtür, çok zordur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz İsra Suresi 34. Ayet-i Kerime'de ahdi de yerine getirin çünkü verilen sözde elbette sorumluluk vardır diyor. Bir boşlanmadır, yükümlülüktür ne senedi vardır, ne küreyi vardır, ne çeki vardır, ne noteri vardır ama manevi bakımdan sorumlulukların insana yüklediği en büyük sorumluluktur diyebiliriz. Ahde vefa göstermeyi ee, onun için hangi platformda olursa olsun Müslüman e, adamlığın değer ölçüsü bakımından ahdine vefa göstermelidir. Sözünü yerine getirmelidir. Evet, evet. Tabii. Yani mesela şeyde de, hadis derleme tedvininde de dirayet esaslarındandır. Yani adamın birçok özellikleri içerisinde en başta sözünde duruyor mu, yalan söylüyor mu? İşte bunlara bakılır. Bunlar olmadan diğerlerinin hiçbir önemi yok. Velev ki bir şekilde yanlış bir şey söylemişse bile o bile onun e, rivayetteki dirayetine zarar veren bir husustur. E, o bakımdan e, yani insan doğru sözlü olmak en aslında en böyle e, önemli değer ölçüsü ama ...en asgari değer ölçüsü olmalı insanlık açısından. Çünkü bu olmadıktan sonra bunun üzerine bina edeceğiniz hiçbir şey yok. Ne yaparsa yapsın adam, dünyayı bağışlasa... ...sözüne sadık değilse... Mesela... ...böyle çok sevdiğiniz birisi bile olsa... ...sürekli sözünden cayıyor, sürekli geleceğim diyor, gelmiyor riayet etmiyor. Bir süre sonra hadi canım sen böyle dostluk arkadaşlık olur işin gücün rast gelsin dersiniz ya. Dolayısıyla bu çok önemli. Bugün burada e, biz daha çok ilahi e, planda ahde vefa üzerinde durduk ki bizi de daha çok ilgilendiren bu aslında. Sizler birer davetçi olarak inşallah e, ahde vefa gösteren, davetinizde sadık olan ve İnsanlara söylediklerinizle yaptıklarınız arasında paralellik olan bir çalışma yaparsınız ve bunun neticesini mutlaka göreceksiniz. Rabbim gayretlerinizi boşa çıkarmasın, hani Sayenizi meşgul eylesin. Eski tabirle. Burada beni dinleme nezaketinde lütfunda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sosyal doku çalışmalarına Bizim de eğer zerre kadar bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize. vesile olan Abdülbaki Bey'e de sevgili büyüğümüze de teşekkür ediyorum huzurunuzda.